Bölüm 49. Görünüşe göre hüküm vermek, kalplerdekini Allah'a bırakmak. Eğer dönüp tövbe ederlerse, tövbe ve imanlarının gereği namazı kılarlar, zekatı da verirlerse, artık onları serbest bırakın. 9, tövbe, 5. Hadis 391. Abdullah İbni Ömer'den Allah onlardan razı olsun Rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Ben Allah'tan başka ilah bulunmadığına Muhammed'in Allah'ın rasulü olduğuna şehadet edip namazı dosdoğru doğru kılıncaya Zekatı hakkıyla verinceye kadar, insanlarla savaşmakla emrolundum. Bunları yaptıkları takdirde, kanlarını ve mallarını benden korumuş olurlar. İslam'ın gerektirdiği haklardan olan hadd ve cezalar bunun dışındadır. Onların gizli hallerinin hesabı Allah'a aittir. Hadis 392 Ebu Abdullah, Tarık ibne Ishyem'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işitmiştir: Her kim Allah'tan başka gerçek ilah yoktur der ve Allah'ın dışında ibadet edilip saygı duyulanları inkar ederse. Onun malı ve canı haramdır. Dokunulamaz. Gizli hallerinin hesabı ise Allah'a aittir. Hadis 393 Ebu Ma'bet Miktat İbni Esved, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Ben, Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme dedim ki, kâfirlerden biriyle karşılaşsam, vuruşurken ellerimden birini kılıçla vurup koparsa, sonra da benden kurtulmak için bir ağacın arkasına sığınıp, ben Müslüman oldum dese, onu öldürebilir miyim? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sakın onu öldürme buyurdu. Ben de, ey Allah'ın Rasûlü, adam benim iki elimden birini kopardıktan sonra, bu sözü söylüyorsa, dedim, bunun üzerine, sakın öldürme. Eğer onu öldürürsen, o senin kendisini öldürmezden önceki durumundadır. Sen ise onun o sözü söylemeden önceki durumuna düşmüş olursun, buyurdu. Hadis 394 Üsâme İbni Zeyd, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bizi Cüheyne kabilesine ait Huraka mevkiindeki halka göndermişti. Sabahleyin onları sularının başında bastırdık. Ben ve Ensardan bir kişi, onlardan bir adama ulaştık. Biz üzerine yürüyünce adam, La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur, dedi. Bunun üzerine, ensardan olan arkadaşım onu bıraktı. Ben, mızrağımı ona sapladım ve adamı öldürdüm. Medine'ye geldiğimizde, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, durumdan haberdar oldu ve Ey Üsâme! La ilahe illallah dedikten sonra adamı öldürdün mü? buyurdu. Ben, Ya Rasulallah. O adam bu sözü ancak canını kurtarmak üzere söyledi dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tekrar La ilahe illallah dedikten sonra adamı öldürdün mü? diye yine sordu. Ve bu sözü o kadar çok tekrarladı ki o günden önce Müslüman olmamış olmayı bile temenni ettim. Müslim'in değişik bir rivayeti şöyledir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem adam la ilahe illallah dediği halde sen onu öldürdün öyle mi? Ya Rasulallah o bu sözü sadece silahtan korktuğu için söyledi dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemse kalbini mi yardın? Korkudan söyleyip söylemediğini ne biliyorsun? buyurdu. Bu sözü o kadar çok tekrarladı ki, ilk olarak o gün Müslüman olmayı temenni ettim. Hadis 395 Cündüb İbni Abdullah'tan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlardan bir müfrezeyi, müşriklerden bir kavme göndermişti. Bunlar, Müşriklerle karşılaşınca, müşriklerden bir adam, Müslümanlardan istediğine saldırıp öldürüyordu. Müslümanlardan bir kimse de, onun boş bulunacağı bir anı gözlüyordu. Bu kimsenin, Üsâme İbni Zeyd olduğunu konuşup duruyorduk. Üsame kılıcını çekip adamı öldüreceği sırada, o kimse, La ilahe illallah, Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur, dedi. Fakat Üsam'e onu yine de öldürdü. Peygamber efendimize müjdeci geldi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ona ordunun durumunu sordu. O da olup biteni kendisine haber verdi. Hatta Üsamenin ve o adamın durumunu da anlattı. Bunun üzerine Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem Üsame'yi çağırdı ve ona "Adamı niçin öldürdün?" diye sordu. Üsame "Ya Resulallah, o adam Müslümanların canını yaktı, falanı filanı öldürdü." diyerek birkaç şehidin isimlerini saydı ve sözüne şöyle devam etti: "Ben onun üzerine yürüdüm. Kılıcı görünce "Lâ ilâhe illallah." dedi. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, öyle diyen adamı öldürdün mü? diye sordu. Ben, evet deyince, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, La ilahe illallah diyen adam, kıyamet günü karşına geldiğinde ne yapacaksın? dedi. Üsame İbni Zeyd, Ya Resûlallah, Allah'tan beni bağışlamasını dile, dedi. Fakat Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "La ilahe illallah diyen adam, kıyamet günü karşına geldiğinde ne yapacaksın? Demekten başka bir şey söylemiyordu. Hep bu sözü tekrar ediyordu. Hadis 396 Abdullah İbni Utbe İbni Mesud der ki, Ömer İbni Hattab'ı, Allah ondan razı olsun, şöyle derken işittim. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında, Allah tarafından gelen vahiy sayesinde, insanlar her halleriyle yargılanmak durumundaydılar. Bugün vahiy kesilmiştir. Bunun için biz sizleri şu anda, apaçık belli olan davranışlarını sebebiyle hesaba çekeriz. Dolayısıyla, bize iyi davranışlar gösteren kimseyi, güvenilir kimse bilir, ona yaklaşırız. Onun gizli hallerinden hiçbir şeyi araştırmak bize düşmez. O gizli hallerinin hesabını Allah görür. Bize karşı kötü davranışlar sergileyen bir kimseyi de güvenilir bulmayız. Niyetinin iyi olduğunu söylese bile, kendisinden emin olmaz ve kendisini doğrulamayız.